ee, ne bileyim Çok büyük uzun vadeli yatırım yapmayı Gerektiren boyutları azdır Yani tabi inşaatta da yeni teknolojiler Yepyeni mimari e, Tasarımlar falan vardır Yani onları küçümsemek için söylemiyorum ama e, Bir geleneksel Yani daha bel yapılmışı Tekrar ederek yapılı bir şeyler yapıp Ondan diğer sanayilerde Elde edeceğinizden çok daha fazla Gelir elde etme imkanı vardır Çünkü ramp diye bir şey var Yani arazinin yeri tek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 sistemik problemler İrlanda'da da somutlaştığı olayı böyle söyleyelim. İrlanda'ya özgü olaylar hani Yunanistan'da olduğu gibi pek yoktu. Hani işte iktisat politikası kötü götürdüler bilmem ne yaptılar filan değil. Ama sistemik olan görüntü olarak var olan problemler oraya, oraya e, yoğunlar. Peki çözme şeyine de bakacak olursak bir dakika için. Yani şimdi bu üçüncü kemer sıkma e, denilen pro, programın üçüncü da bulunuyor İrlanda. Ama bunları devam etmek bundan başka çaremiz yoktur. Çünkü güven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 Kurallara bağlanması Anlaması, evet. ve referans olarak da Amerikan İcra-İfras Hukuku'nun ilgili bölümü gösteriyordu o çünkü oldukça bu işi yani dünya standartlarında iyi düzenleyen bir şey. <gülüyor> Ona benzer bir şey yapamıyor. Burada da yapılması lazım. E, bu şuna gelmiyor yani e, bankacılık sektörünü cezalandırıyoruz da gelmiyor. Hiç onunla alakası yok. Ceza başka bir şeydir. Suç işlemişse, para çalmışsa, gayet tabii cezalandırılıyor. O ayrı. Burada sorun başka bir şey. Burada sorun bir toplumsal maliyetin nasıl bölüştüğü evet. adalet sorumludur. Adalet sorunu ve bütün dünya tarihinde, insanlık tarihinde en önemli sorunudur aslında bakılırsa da. Yani ee, yalnız orada da canını sıkacak bir şey söyleyeyim mi? Hmm. İnsanlık tarihi boyunca da bu çözülemedi. <gülüyor> evet. Şimdi <gülüyor> doğru. Yani yüz binin üzerinde insan Dublin sokaklarında idi.